Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Pehlil ve Yeşim Burul Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da bir snefil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Beklil. Programımıza haftanın yeni filmlerinden The Salvation'dan intikam ile bizde vizyona giriyor. Ondan e, ana tema müziğiyle başladık. Casper Winding e, bestesi, filmin müzikleri. Evet bu hafta enteresan biçimde hiç yerli filmimiz yok. Hı. Evet yaz sezonu artık böyle anlaşılıyor. Eskiden filmler gösterime girmezdi. Şimdi yine altı yeni film var ama yerli yapım yok. Ee, ama yine de farklı türlerde, festivalden de gösterilmiş olan e, farklı ülkelerden e, çok değişik filmler gösterimde bu hafta. Ayrıca başka özel gösterimler de var, haberlerimiz de var. E, onlara geçmeden önce e, her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası... 212 alan kodu 343 4040 40. programımızın e-mail adresi sinefiller@gmail.com gmail.com Evet bu hafta destekçimiz Beren Saati'de çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu 6 film arasında dediğim gibi İstanbul Film Festivali'nde gösterilmiş olan bir tanesi var ki o da The Salvation e, İntikam. Kurtuluş deyince mahalleyle karışıyor herhalde Türkçe'de ama... Ee, ...öyle çevrilmiş... ...ki işin içinde bir... E, ...intikam hikayesi de var hakikaten... ...bu bir Danimarka westernı... ...evet çok... E, ...sık rastlamayacağımız bir... E, ...ara karışım tür diyelim... E, ...Christian Lebring yönetmiş... ...başrolünde ise... E, ...son dönemlerin... ...en ön plana çıkan Danimarkalı oyuncusu... E, ...Danimarka'nın en büyük... ...guluslararası yıldızı diyebiliriz bence... ...Mads Mikkelsen var... ...ona... Eva Green, Eric Cantona e, gibi uluslararası e, bir kadro eşlik ediyor. Evet, 1870'lerde e, Amerika'da geçiyor. Danimarka'dan göçmüş. E, Danimarka'daki e, Almanya ile savaşların ardından meğer ülkeyi terk eden bir e, grup insan varmış. Bunun da hikayesini oradan öğreniyoruz. Onlardan birini canlandırıyor Matt Michelsen ve Amerika'da e, ailesini Öldüren e, katillerin peşine düşünce ve onları öldürünce başı başkalarıyla belaya giriyor. Böyle bir karşılıklı intikam durumları var filmde... E, Evet Avrupa'da western yapılması yeni bir şey değil tabii spagetti westernlara falan dönersek ama bu daha yeni türünden hakikaten de şey olarak da e, stil olarak da gayet etkileyici e, bir havada. Şey tesadüfü de tabii Matt McKelsen'in bir e, bond kötü adamı Eva Green'in de bir bond kızı olarak en çok tanıdıklarını düşünürsek onların bir araya gelmesinde de öyle bir e, komik bir yan olmuş biraz. Gerçi hani son dönemini düşünecek olursak Matz Mikelsen çok farklı tipte rollerde karşımıza çıktı. Gerçekten hani oyunculuk uzamı çok geniş bir oyuncu. Ben bu Vestern'de de çok beğendim kendisini. Oldukça etkileyici bir performans sunuyor. Ve Danimarka Vestern'e olur mu demeyin bayağı olmuş. Hani aksiyon dozu da yerinde. Oldukça keyifli bir seyir sunuyor. Özellikle Vestern severler için. Pazar sabahı TRT'deki eski bestenlerin tekrar gösterimlerine hani mahkum kalmamak adına intikam benim bu hafta hani göreceli tavsiye ettiğim filmlerden biri. Evet bu arada çok bu hafta özellikle Avrupa'dan çeşitli filmler var ve çeşitli tür filmleri de var. Komedilerimiz de var, aksiyonlarımız da var. Onlarla devam edelim. Mesela Finlandiya'dan bir aksiyon filmimiz var bu hafta. Büyük Oyun big game ama Finlandiya filmi olduğu çok da fark edilmiyor çünkü başrolde Samuel Jackson var. Filmin yönetmeni Jalmari Helander. Başrollerde Samuel Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson ve Mehmet Kurtuluş yer alıyorlar. Evet aslında bir süredir Türkiye'de e, ana akım medyada özellikle gazetelerin magazin sayfalarında adını duyduğumuz bir film bu. E, Türkiye'deki halkla ilişkiler faaliyetleri çerçevesinde filmin kötü adamını canlandıran Mehmet Kurtuluş üzerinden Türkiye'de tanıtımı yapılıyor o filmin. E, büyük oyun bir Finlandiya filmi ama e, esas e, başrolünde Samuel L. Jackson e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı canlandırıyor. Ve bir şekilde Finlandiya üzerinden uçan Air Force One bir e, terörist e, Sabotaj sonrasında işte düş, şeye uğruyor, sabotaja uğruyor. O arada bir kapsül içerisinde e, başkan tek başına Finlandiya'nın e, balta girmemiş ormanlarının ortasına... Evet, Laplanda düşüyor. Bu arada Alpler'de çekmişler. Lapland yeterince sinematografik <gülüyor> değil diye fazla düz diye ama biz orayı Laplanda'ya seyrediyoruz. Orada da karşısına çıkan e, küçük bir çocuk aslında. Yani böyle ergenliğin Ergen başında. başında 11-12 yaşlarında. Ormanda büyümüş yetişmiş Ormanda avlanmayı Hayatta kalmayı bilen Bir çocuk başkana sahip çıkıyor Ve başkanla beraber bir hayatta kalma Mücadelesine girişiyorlar Peşlerinde de kötü adamımız Mehmet Kurtuluş var Kendisi Türkiye asıllı e, Alman oyuncu. Almanya'da özellikle başladı kariyerine. Sonra Türkiye'de de çok sayıda hem televizyonda hem sinemada. Arada sinemadan. İm Yuli'de tabii Temmuz'da Fatih Akın evet. filmiyle o Almanya'dan Türkiye'ye de bir geçiş gerçekleştirmiş oldu. Alman televizyonda çok sayıda prodüksiyonda yer aldı. E, o da böyle hani iki ülke arasında çalışan uluslararası oyunculardan biri. Bu arada bu filmin 8,5 milyon euro bütçesiyle şimdiye kadarki en pahalı Finlandiya filmi olduğunu da belirtelim. Geçen sene Toronto'da yapmış premierini ve pek çok ülkede de gösterime girdi. Zaten filmde İngilizce, uluslararası pazara yapıldığı oradan da anlaşılıyor. Evet bir tane de Fransız aksiyonumuz var bu hafta. Colt 45 Büyük Tuzak adıyla bizde de vizyona büyük giriyor. oyunlar, büyük tuzaklar. <gülüyor> <Gülüyor> Cold 45 aslında bir e, tabanca markası. E, Fabrice Duveld yönetmiş bu filmi de. Başrollerinde Emmanuel Perse, Jarrar Lamvin, Jouy Star, Alice Taglioni yer alıyorlar. Başrolündeki e, genç e, karakter Vincent çok e, silahlar konusunda yetenekli biri, Müthiş bir keskin nişancı ama e, kendisi e, bu niteliğini polis e, kuvvetleri içerisinde değerlendirmekten ziyade silah eğitmeni ve silah uzmanı olarak çalışmayı tercih ediyor. Ama bir Ancak, yandan polisle yakın temas tabi, tabi, içerisinde tabii. Tabii tabii onlarla tabi. uzman yani uzman olarak eksper olarak çalışıyor. E, ama öbür taraftan da bu öylesine bir polis teşkilatı ki tabii. Ki tabii iyi polisler var, kötü polisler var. Kötü polisten kastımız yoz, satılmış, kötü işlere bulaşmış polisler. Dolayısıyla onlar da bu sıra dışı yeteneğe sahip genç... Adamı kullanmak istiyorlar yaptıkları işlerde ve dolayısıyla bu iki dünya arasına sıkışıp kalmış Bensa'nın maceraları. Evet işin içine bu Fransızca ismindeki silahtan bir takım özel e, kurşunlar ve işte onun ticareti ve tam bir sıkışmışlık hikayesi çıkıyor bu Fransız aksiyon filminde. E, diğer filmlerimize geçmeden e, biraz daha komedi de içeren filmlere geçeceğiz. Onlara geçmeden onlardan birinden bir parça çalacağız. A Royal Night Out Kaçak Prenses filminden ki filmde bol bol 1940'lar e, big band parçaları çalıyor Glenn Miller e, Bari. E, o soundtrack'ten bir parça dinleteceğiz şimdi. Things Ain't What They Used to Be. Saint What They Used To Be'im haftanın yeni filmlerinden A Royal Night Out'un müziklerinden dinledik. Kaçak Prenses adıyla bugün vizyona giriyor bizde de. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında birlikteyiz. Canlı yayında ve haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz. Evet A Royal Night Out, Kaçak Prenses gerçek bir günün hikayesinde kurmaca bir bir nevi peri mas e, prenses masalı. Anlatıyor. Filmin yönetmeni Julian Gerald, başrollerde Sarah Gadon, Bel Powley, Jack Rayner, Emily Watson ve Rupert Everett yer alıyorlar. Ee, Emily Watson ve Rupert Everett e, kraliyet e, ailesini canlandırıyor. E, Kral George ve Kraliçe Elizabeth e, ikinci dünya savaşının bittiği gün büyük kutlamalar olurken... Sarayın kızları yani şu andaki kraliçe Elizabeth ve kardeşi Margaret. Onlar da dışarı çıkmak istiyorlar. Onlar da kutlamalara katılmak istiyorlar. Ve en sonunda Kral George ki tamam çıksınlar kutlasınlar. Ee, kaçak prenses o gecenin öyle bir kurmaca öyküsünü anlatıyor. Şimdi sinefiller Kral George'u tanıyorlar aslında. <gülüyor> King's Speech'ten <gülüyor> kralın konuşması. Colin Firth olarak. <gülüyor> Colin Firth. E bırakıyoruz. Zoraki kral diye. Zoraki kral olarak evet biz de vizyona girmiştim. Orada işte 2. Dünya Savaşı'nın Başladı ama işte tam henüz hızını almadı başlarında bitiyordu film. Ama e, Kral George'un çok büyük bir sorunu vardı. E, kendisi kekemeydi ve işte bunu aşmak için konuşma terapisine gidiyordum. Zoraki Kral, e, bunun iki ayesini anlatıyordum. Ama bugünkü hala devam eden maşallah tahtını bırakmayan Kraliçe Elizabeth... ...o Kral George'un kızı işte ve İkinci Dünya Savaşı'nı kazanıyorlar... Aradan dört sene dört seneden fazla zaman geçmiş ve e, Kral George e, son derece babacan bir şekilde diyor ki hani bu gece belki de anonim olarak kalacakları son gece çünkü hani gelecekte tahta hani Elizabeth'in oturma ihtimali çok yüksek büyük kardeş olarak o yüzden hani bari kızlar heveslerini alsınlar ama tabii bu o kadar e, romantik komedi alt türü bulanarak yapılmış ki baya böyle Pembe e, pamuk şekeri kıvamında bir filmle karşı karşıyayız. O yüzden evet, böyle çok... Prenses masalı dediğim tam da böyle bir öyle. romantik komedi havasında. Ne Zoraki Kral'ın e, daha sorunsallaştırılmalarını beklemek lazım ne de gerçeğe yaklaşmalarını ki orada da çok abartı ve tarihi değişiklikler olduğundan bahsediliyordu. Ama bu gerçekten daha genç kızlara yönelik bir film olduğunu söyleyebiliriz. Kaçak Prenses filmi bu hafta itibariyle vizyonda. Evet, bu haftaki komedilerden biri de e, televizyondan geliyor. Anturaş, çok tanınmış bir dizinin e, sinemaya uyarlanmışı. Bizde de Dijitürk'te gösterildi, e, normal kanallarda çıkmadı ama e, belli bir hayran kitlesi vardı. E, Hollywood'da geçen bir hikaye, zaten bir... ...Hollywood starının hikayesi... ...ve onun çevresindeki işte ekibinin... ...anturajının öyküsü... ...Doug Arka Allen... E, ...yönetmiş ve e, tabii ki... ...dizdeki ekip olduğu gibi devam ediyor... ...Adrian Grenier, Kevin Connolly, Kevin Dillon... ...Jerry Ferrara, Jeremy Piven... ...Emmanuel Schiricki, hepsi var... ...onlara bir de işte Mark Wahlberg... ...Haley Joel Osment, Billy Bob Thornton... ...bir sürü isim ekleniyor... ...bunun üstüne pek çok isim de çok kısa şekilde... ...Kamiyo şeklinde kendilerini... ...canlandırıyorlar zira... İşte dediğimiz gibi bir Hollywood starının öyküsü. E, dizinin başında e, Vincent Chase tam star oluyordu. Tam ilk büyük filmini yapmıştı. İşte bir yandan bir işe yaramayan abisi bir yandan çocukluk arkadaşı menajeri bir yandan yine başka bir işe yaramayan çocukluk arkadaşı şoförlüğünü yapan e, ekiple beraber e, Hollywood'da yaşayıp bu işte starlığın keyfini hep beraber çıkarıyorlardı. Jeremy Pavan'ın canlandırdığı Ari Gold da e, menajeriydi ve hakikaten televizyon karakterleri arasında ve Hollywood karakterleri arasında bir efsane e, yarattı Jeremy Piven o canlandırmasıyla. Zaten burada artık şeyi de bırakmış, ejentlığı da bırakmış Hollywood stüdyo yöneticisi halinde. Ve Vincent Chase oyunculukla da yetinmemiş. Artık yönetmenlik yapmak istiyor ve onun dertleriyle uğraşıyorlar. Çünkü bütçeyi bayağı bir aşmış vaziyetteler. Her zamanki kavgalar sürekli devam ediliyor. Birileri onun abisinden kurtulmaya çalışıyor. Sevenleri için tekrar bir anturajda kavuşma şansı ben hiçbir zaman çok ısınamadım o diziye. Özellikle bu erkek neredeyse ergen seviyesindeki muhabbetleri ve arkadaş grubu'nun olduğu gibi yüceltilerek hatta Yansıtılmasına o aynı havada devam ediyor al da eleştirilerde. Bu yönde tekrardaydı. İyi bir Epson. Biraz uzatılmış, fena olmayan bir anturaj bölümü olarak tanımlandı genelde. sevenleri için ama tabii Tekrar görmek için bir şans bir yandan da hani Hollywood'un nasıl işlediğini merak edenler için biraz tabii her zaman Hollywood'un kendini anlattığı hikayeler her zaman biraz böyle bir allayıp pullayıp süsleyerek olsa da işin içindeki çeşitli hesaplar kavgalar pazarlıklar konusunda da bir takım fikirler veriyor seyirciye. ...böyle bir yaz sıcağında serin bir sinemaya girmek için bir fırsat olabilir Antiraj'da bu hafta. Evet haftanın son filmi de Kill Me Three Times Öldürmenin Üç Yolu adıyla bizde gösterime giriyor. Bu da 2014 senesinden bir film aslında. Biraz gecikmeli geldi bize. Bu da bir Avustralya yapımı. geldi. <gülüyor> evet uzaktan geliyor biraz ee, Avustralya yapımı ee, Chris Sanders yönetmiş filmi ama e, başrolünde aslında e, özellikle Britanya sinemasının son dönemde e, çok yükselen beğenilen isimlerinden biri olan Simon Pegg var e, özellikle komedi e, filmlerinde e, dikkat çeken ona Sullivan Stapleton, Alice Braga Teresa Palmer, Colin Malvey gibi isimler eşlik ediyor E, Öldürmenin Üç Yolu e, daha ziyade kara komedi olarak adlandırabileceğimiz türde bir film. Daha açılışından itibaren e, başlangıç e, şeyleriyle e, yazılarıyla son derece retro bir tarza sahip. Böyle yani Bir biraz film noir özenmesi de. Hafif ama hani onu başından beri e, çok e, nasıl diyelim... E, ...daha satirik komedi çerçevesinde yaptığını da çok belli ederek yapıyor. E, birazcık böyle hani... E, Tarantino ve Roberto Rodriguez'le e, bu Britanya sinemasında son dönemde ortaya çıkan işte yedi psikopat vesaire gibi e, komedi ve suç dünyasını bir araya getiren e, o kara mizahlı suç filmlerini e, bol atıflarda bulunan o türler arası bir karışım e, öldürmenin üç yolu. Ama bunu ne kadar başarılı yaptığını soracak olursanız e, ben... E, Çok e, iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben benim bayağı sıkıldım çünkü. E, ki hani son dönemde imbruj başta olmak üzere. E, bir tane sinemasından çıkan bu suç ve kara mizahı bir araya getiren çok başarılı e, örnekler var. Ki Simon Pegg'in de bu konuda yaptığı çok iyi işler var. Hot Fuzz falan gibi. Evet çok çok başarılılar. Maalesef e, öldürmenin üç yolu bu açıdan. Çok fazla şekle şemale takılıp içerik e, ve hikaye konusunda zayıf kalmış. E, ama tabii Avustralya'da geçiyor. Deniz kenarı, hani görüntüler, işte bol klasik aksiyon bekliyorsa sürekli bir şeyler oluyor. Ama o sürekli bir şeylerin oluyor olması seyirciyi ne kadar tatmin edecek ondan çok e, emin değilim. Hani sadece Simon Pegg'in adına e, şey yaparak... E, çok da çabuk tav olmamak gerekiyor ee, orta halli bir aksiyon komedi filmi bu hafta öldürmenin üç yolu diyebilirim evet şimdi anturajın e, tema müziğiyle devam edelim e, dizideydi filmde de kullanılan Jane's Addiction'dan bir parça Superhero A superhero, or even if I tumble fall. vizyonda dinledik superhero bu hafta yeni vizyona giren anturaj dizisinin filmi. <gülüyor> bu hafta itibariyle vizyonda sinema filmi özellikle meraklılarına duyurulur. Evet bu hafta vizyona yeni 6 yeni film girdi. 6 tane. E, aralarında yerli film yoktu ama Hiç üzülmeyin, yerli film e, zevkimizi, e, merakımızı ve ihtiyacımızı karşılayacak bir takım alternatif gösterimler mevcut. E, öncelikle İstanbul Modern'e başlayalım. Evet, geçen hafta da duyurmuştuk ama hala devam ediyor. Hemen hatırlatalım, bu sahilde ada altında İstanbul Modern Sineması'nda e, Yap İstanbul Modern Yeni Mimarlık Programı etkinlikleri kapsamında Ee, dün başladı bu akşam ve yarın akşamda 9.30'da film gösterimleri var. Bu akşam 9.30'da Yalnızlar Rıhtımı, lütfi Akadın filmi başrollerde Sadri Alışık ve Çolpan İlhan. Yarın akşam 9.30'da ise Tophaneli Ahmet bir aşk hikayesi. Sırrı Gültekin'in filmi Onda da Kadir İnanır ve Münir Özkul Başrollerde Bir de tabii mahallenin filmleri bunlar İstanbul Modern bir yandan Açık Radyo, Tophane Buralarda çekilen sahilde geçen Filmler müsaade olanlar için Keyifli bir seyir olacak İstanbul Modern'de Açık havada oldun Açık havada altyazısız olacak Onu da söyleyelim Gösterim ücreti 10 lira e, İstanbul Modern'in bu açık hava gösterimlerine devam edeceklerini ümit ediyoruz. Öte yandan Fold'a programın gösterimlerine devam ediyor. Fold gösterimlerinde Mountain Time Kuzey Amerika'nın iç kesiminden filmler programı var bu hafta. E, Taylor, Taylor'dan ve Eric Stewart'ın 16 mm filmlerinden oluşan bir seçki Mountain Time e, dağ zamanı. Olarak belki çevirebiliriz. Daha da zaman olarak çevirebiliriz. E, bu iki sanatçı zamanın, tarihin ve manzaranın aralarındaki bağı keşfetmek için fotokimyasal işlemler e, kullanıyorlar ve pelikülle çalışmayı tercih ediyorlar. E, bu iki sanatçının da katılımıyla gerçekleşecek olan bu özel gösterim 5 Temmuz akşamı Yeşilçam sinemasında gerçekleşecek. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Evet 5 Temmuz'a da çok bir şey kalmadı zaten. Pazar akşamı e, Mithat Alam'da e, da bir takım gösterimler gerçekleşiyor. Başlamış olan Boğaziçi, Boğaziçi Üniversitesi'nin Üniversitesi sinema merkezi. E, Geçtiğimiz hafta başlayan ödüllü Türkiye filmleri gösterimi sürüyor. Bu akşam mesela saat 9.00'da Onur Ünlü'nün Sen Aydınlatırsın Geceyi filmi gösterilecek. Gelecek hafta perşembe ise Uğur Yücel'in Soğuk filmi yine saat 9.00'da gösteriliyor. Bir sonraki hafta da Gökkuşağı filmleri gösterimi başlayacak. Evet, onları da önümüzdeki hafta size tanıtacağız. Ee, ...gördüğünüz gibi... ...bu hafta vizyona girmiş yeni Türk filmi olmayabilir... ...ama e, çok sayıda yerli yapım... ...farklı alternatif özel gösterim programlarıyla... ...İstanbul'un dört bir yanında... ...seyircilerle buluşmaya devam ediyor... ...bu arada ben tabii... ...arada soran deneyicilerimiz oluyor... ...onu tekrar belirtmek istiyorum... ...bu Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alan Film Merkezi'ndeki gösterimler... ...herkese açık... ...sadece öğrencilere değil... ...dolayısıyla dışarıdan da e, gidebiliyorsunuz... ...merkezinde bir web sitesi var... E, Mithat Alan Film Merkezi olarak aradığınızda detaylı programa da ulaşabiliyorsunuz oradan. Evet bu filmler e, seyirciyle buluşuyor bir de yapılmaya çalışılan filmler var onlara dair bir haberimiz var. E, yeni Film Fonu 2015 birinci dönem sonuçları açıklandı İlk defa verilen bir fon bu. Ee, biz zaman zaman bu işin endüstriyel kısmından da bahsediyoruz. Fon kaynakları, nasıl filmler yapılıyor vesaire diye. Türkiye'de normalde tek bir fon vardı ee, bu yeni film fonuna kadar. O da bakanlık fonuydu. Ee, Avrupa'da pek çok farklı fonlar var. Ülkelerin kendi federal fonları var Almanya'da olduğu gibi eyalet fonları olabiliyor, şehir fonları olabiliyor. O yüzden e, oralardan farklı alternatiflere e, yapımcılar başvurabiliyorlar. Türkiye'de Yurt içinden bir fon almak için sadece bakanlık vardı. Dediğimiz gibi yeni film fonuna kadar. Bu niye önemli? Kimi zaman Örimaj'dan da bahsediyoruz. Bazı ortak yapımların, Türkiye'den ortak yapımların Örimaj fonu aldığından bahsediyoruz. Bir Örimaj fonuna başvurabilmek için filmin iki ortak yapım ülkesinden de yani örneğin sık sık olan bir örnek Fransa Türkiye ortak yapımıysa ...hem Fransa'dan hem Türkiye'den fon bulmuş olması gerekiyor. Ve bakanlıktan fon almamış olan filmlerin önü... ...sonraki fonlara başvurmak için de, öre imaja başvurmak için de kesilmiş oluyordu. Ee, yeni film fonuyla buna bir alternatif çıkmış durumda. ve e, Bu sene sen de jürisinde yararlan. Bu sene evet ilk defa verildi zaten ve çok heyecan vericiydi hakikaten. Çok başvuru oldu ki zaten, sadece kısa filmler ve belgeseller için... ...buna rağmen çok büyük bir ilgi oldu... ...çok iyi başvurular geldi... ...bizde... E, ...yani hakikaten sıyrılanlar... E, ...oldu aradan ve bu... E, ...gayet... Mutluyuz. Kendi adıma söyleyeyim e, verilen ödüllerle. Ama hakikaten gelen projeleri görmek bile heyecan vericiydi. O kadar çok ilginç konu var ki Türkiye'de belgesel yapılabilecek. Böyle bir fırsat çıkması da hakikaten bence büyük bir şans oldu. E, Böylece 13 film değil mi? Evet. destek aldı. 3 kısa film ve 8 uzun metraj belgesel e, kısa filmlere prodüksiyon veya post prodüksiyon desteği verildi. E, uzun metraj belgesellerin de iki tanesine geliştirme Üç tanesine prodüksiyon, üç tanesine de post prodüksiyon e, verildi. Bir an matematiğimden emin olamadım ama pardon evet. E, üç üç halinde. E, önümüzdeki senelerde bu filmleri herhalde yakında göreceğiz. Özellikle post prodüksiyon desteği verilenler zaten neredeyse bitirme aşamasındalar. Son artık düzeltmeler, renk. Düzeltmeleri, ses e, düzeltmeleri yapılıyor ve dediğim gibi ben çok detaya girmeyeyim ama aralarında hakikaten çok heyecan verici, çok e, sadece konu olarak da yaklaşım olarak da farklı e, şeyler yapmaya çalışan belgeseller var. E, Türkiye'deki belgeseller içinde umut verici bir şey oldu benim için bu farklı projeleri görmek. İnşallah hepsinin tamamlanmış hallerini de izlemek nasip olacak bize. Evet, önümüzdeki dönemler için de tekrar açılacak. Yılda iki defa açmak istiyorlar bu fonu. Biraz uzun sürü değerlendirmesi çünkü hakikaten çok başvuru oldu. Yenifilmfonu.org adresinden başvurular için bilgi alınabilir. Evet şimdi bir müzik arası vereceğiz tekrar sinema dünyasından diğer haberlerle devam etmeden önce. Ve bu hafta yeni vizyona giren Öldürmenin Üç Yolu, Kill Me Three Times filminin orijinal müziklerinden bir parça dinliyoruz. Steve Clisby seslendiriyor. Love's Gonna Bus Me Out. I said I lost, you, yeah. all, all inspiration, yeah, but I'm gonna dig my way, dig my way out with fingernail file, if I have to, I'll burrow through, till I get loose, and then I'm coming to get you, baby, love. klasip eden dinledik Love's Gonna Bust Me Out bu haftanın Avustralya kara komedisi e, öldürmenin üç yolu filminden geldi e, haftanın filmlerini ve özel gösterimleri geçtik çeşitli haberlerle devam ediyoruz yeni proje haberleri geliyor e, yeni fragmanlar çıkıyor e, heyecanla beklediğimiz filmler ya da ...acaba bekler miyiz, hakikaten olacak mı dediğimiz projeler e, uçuşuyor etrafta. Mesela yeni Steve Jobs filminin e, taze trailerı geldi Michael Fassbender'le. Evet, o feci Ashton Kaçırlı Jobs filminden sonra ki Steve... Cevapsı eştin kaçırın canlandırması fikri kimden çıkmıştı bilmiyorum ama. Eştin kaçırda ama <gülüyor> Büyük ihtimalle ama olur abi diyenler kimdi etrafında ve o para yatıranlar kendisi dışında. Diyecektim kendisi kendisinden sorsa kendisinden... yeterince yatırabilmiştir. <gülüyor> Yine de bu böyle olmamalı. Ben valla bu fragmanı izlediğimde baya heyecanlandım onu söylemem gerekiyor. Çünkü Michael Fassbender'ı... Tanıyan bütün dinleyicilerimiz de hani bu kadar filmde izlediler. Hakikaten şeytani bir e, cazibesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Steve Jobs da çok sıra dışı bir karakter. E, e, kariyeri boyunca e, Apple'ın kurucusu e, sıfırdan bir fikir olarak ortaya çıkartıp sonrasında çok büyük bir... E, Ürün geliştirip e, onun belli bir dönem artık yani e, iş yapamayacağı hale geldiği düşünüldü. belli bir noktada kendi e, yönetim kurulu tarafından şirketten kovulup hani bu şirketin artık sana ihtiyacı yok güle güle diye atıldığı bunun üzerine yeni baştan yok bir dakika ne oluyor deyip e, bütün taşlarını toplayıp yeniden işin başına geçip pardon bir dakika dediğim ve e, işte bu iPhone'lar, iPad'ler ve hepsine eee vizyonerlik ettiğinde düşünecek olursak hani ilk Mac'ten, ilk Apple bilgisayarından bu yana gerçekten 20. ve 21. yüzyıla damgasını vuran önemli yaratıcı e, zihinlerden biri Bence Michael Fassbender doğru bir tercih olmuş. Fragmandan edindiğim izlenim de çok farklı tipte karakterler var. Eminim çok tartışma yaratacak sonrasından. Kendi aile çevresinden ve dostları çevresinden. Kimin nasıl temsil edildiğine dair. Ama bizim E, ...yeterince konuşturacak ve düşündürecek malzeme e, sunacak bir oyunculuk sergilediklerini söyleyebiliriz. Evet, bu arada şeyi de e, belirtmekte fayda var. Tabii filmin yönetmeni Danny Boyle, senaristi Aaron Sorkin. Yani Facebook filmini e, Aaron Sorkin bize getirmişti. Gerçi yönetmen orada Fincher'dı ama e, Danny Boyle'u da yabana atmamak lazım. Ki mesela ben Facebook filmini o kadar da beğenmediğimi itiraf etmeliyim. Bana biraz zayıf. E, yani çok... E, Formüllere dayalı bir şey gibi geldi. Yani Facebook filmi nasıl yapılır? ABC'si yazısı hani öyle bir film yapılırdı. hani öyle bir şey yazıldı, öyle bir şey yapıldı gibi. Yani umuyorum burada daha iyi bir şey, daha enteresan bir şey karşımıza çıkardı. Ümit ediyorum. Evet. Başka projelerden mesela... ...daha yapılmayan, yapılmakta olan filmlerin boykotu gibi bir haber geldi. Bir Darwin filmi yapılıyor. Gerçi... Disney yapıyor. Orada bir soru işareti çıkıyor zaten insanların kafasında. Ama iyi bir ekip tarafından gerçekleştirilmekte. Ee, o iyi ekip olması da tabii Amerika'daki e, tanınmış radyo konuşmacılarından Glenn harekete geçirmiş ve bir boykot çağrısında bulunmuş. Böyle evrim falan gibi şeyler, zararlı şeyler bunlar. Bunları yücelten filmler, bunlar hakkında filmler uzak durulmalı diyerek. Darwin'in 1830'larda Galapagos Adalarına doğru HMS Beagle gemisiyle o yaptığı meşhur yolculuk ve o Galapagos Adalarındaki incelemeleri sonrasında geliştirmiş olduğu evrim kuramının aslında nasıl oluştuğunu çocukların da anlayabileceği Disney'nin klasik sinema diliyle anlatacağı bir yapım olması planlanıyor. Ki Glenn Beck'in önceki yıllarda filmlerin boykotuna çok karşı olduğunu ifade ettiğini hatırlıyoruz Fox'ta program yaptığı dönemde. Ama belli ki söz konusu olan kendi düşüncelerine aykırı İfadeler söz konusu olunca fikrini değiştirmiş Glenn Beck. Şimdi bu filmin boykot edilmesi için çağrıda bulunacağını ifade etmiş. Bu arada bizde Türkiye'de Disney'nin yaptığı filmlerin çoğu vizyona girer. Çocuk filmleri de vizyona girer. Bakalım bizde nasıl bir gelişme olacak? Ben o tarafını da çok merak ediyorum. Evet, bu arada iyi bir ekip dedik. Steven Gaggen. Yönetmen olarak e, projede ki e, kendisi daha çok senarist olarak tanınıyor. Bir Oscar'ı var Traffic filminin senaryosuyla e, ve Siriana'yı da yapan isim olduğunu yani daha aslında politik, daha e, Disney olmayan filmlerden adını duyurduğunda da hemen e, söyleyelim buradan. Daha önce de bir Darwin filmi yapıldı, Creation adında e, o pek ilgi çekmemişti. Bakalım bu Disney filmi nasıl Ama olacak. Ama tepki çekmişti Evet. Benzer <gülüyor> çevrelerde Benzer çevrelerden. Bu arada evrim konusunda tabii salı sabahları Açık Radyo'da da Açık Bilinç programında bir evrim serisi sürüyor e, Açık Gazetenin içinde. Onu da hatırlatalım hemen. E, evet. Daha bu gelmeyen projeler, henüz gelişmekte olan projeler deyince bir de kökler Rootsu söylememiz e, Aslında lazım. Aslında şimdi bunu herkes bir kısım insan hatırlayacak, bir kısım insan hatırlamayacak. O yüzden bir müziğiyle girelim biz şimdi sonra konuşalım. dinlediğimiz Gerald Fried ve Quincy Jones imzalı meşhur Kökler dizisinin açılış jenerik müziğiydi. Kökler dedik, e, aslında Kuntakinte dediğimiz zaman Türkiye'de belli bir yaşın üstünde, e, nasıl diyeyim içlerinin cız edeceği, belli bir e, duygulanımın yaşayacağını düşünüyorum ben... E, Ben çocuktum ama çok net hatırlıyorum. Ben de çocuktum ben o kadar hatırlayamıyorum. <gülüyor> Belki hani ne kadar etkilendiğimizle alakalı işte bizim çocukluğumuzda TRT'de işte tek kanal olan dönemde ve ağırlıklı Amerika. ...kökenli dizilerin yayınlandığı dönemde... ...işte birkaç dizi vardı... ...Küçük Ev, Bonanza... ...ondan sonra... ...Dallas... Dallas. Ee, ...ama bunlardan en önemlilerinden biri de köklerdi... ...ve Kunta Quinte'nin... Af, ...bir e, Afrikalı olarak... E, ...zorla köleleştirilip... ...zorlu bir yolculuk sonrasında Amerika'ya getirilip... ...işte satılıp... ...çok ağır koşullarda... E, ...köle olarak yaşaması... ...ondan sonra işte... ...bütün o... Amerika tarihinin belli bir dönemini hem kendisi gibi diğer köle olan arkadaşları ve ailesiyle geçirmesine biz de birebir tanıklık ederek aslında e, köleliğe dair ilk eğitimimizi almış olduk. Ünlü e, iletişim teorisyeni George Gerbner'in bu cultivation teori dediğimiz yetiştirme teorisinde e, iddia ettiği e, şey artık hani günümüzde modern çağda eğitim e, yani okul, aile ya da dini kurumlar gibi Eğitim kurumlarının yerini televizyon ve medya aldığı e, savunun bence en güzel örneklerinden biridir. Çünkü bize okulda e, kölelik anlatılmaz. Bize okulda ikinci dünya savaşı, soykırım anlatılmaz. Biz bunların hepsini Dizilerden, televizyondan ve sinemadan evet. öğrendik. E, Kökler de bunun bence en güzel e, örneklerinden biriydim. Yıllar sonra ben öğrenmiştim Alex Haley'nin aynı adlı romanından uyarlandığını, kendi ailesinin... Hikayesini e, anlattı ve şimdi kökler yeniden yapılıyor. Evet ilkinde James Earl Jones'un canlandırdığı rolde de e, Lawrence Fishburne'ın oynayacağı açıklanmış. Yine bir e, mini dizi olarak yapılacak e, ama günümüze artık biraz daha tabii ki hikaye yine geçmişte geçecek ama bugünün ...çerçevesinden bakınca... ...başkanı siyah olan bir Amerika'da... ...nasıl bir kökler yapılacak... ...onu da insan merak ediyor. Bir de orijinal dizi 77 yapımı... ...dolayısıyla... Hani, 30 sene, 40 sene sonra. Tabii 40 sene sonra. O arada da o döneme dair... tarih, ...tarihi pek çok yeni bilgi elde edildiği için... ...o açıdan da... ...güncellenerek, tarihi güncellemeler yapılarak... ...yeni baştan... ...çekileceği de söyleniyor... Biz de merakla bekliyoruz. Yeni nesillerin, <gülüyor> çocuklarımızın belki de e, bu sefer tanışacakları e, araçlardan biri yeni kökler olacak Evet. Köklük tarihiyle. Bu arada e, işte ırk ilişkileri vesaire deyince yine Amerika'dan bir haberimiz var. E, akademiye büyük sayıda yeni e, üye davet edildi geçtiğimiz hafta ve bunun e, akademiyi biraz daha... E, ...farklılaştırma yönünde bir çaba olduğu konuşuluyor. Şimdiye kadar her zaman en büyük eleştiri... ...bizim de sık sık söylediğimiz Oscarlar zamanında... ...üyelerin çoğunlukla beyaz, erkek ve 50 yaşının üstünde olmalarıydı. Ve yeni çağrılan 322 yüz yirmi davetlinin... ...çok ciddi oranları bir kısmı Amerikalı değil... ...bir kısmı beyaz değil, bir kısmı erkek, erkek değil. değil ve genelde de daha gençler... O yüzden güzel bir liste çıktı geçtiğimiz hafta ve mesela bunların arasında bir de bu aralar seçim gerçekleştirilecek yönetim kurulu üzerinden. Orada da bu seneki güçlü adaylardan biri Selma'nın özgürlük yürüyüşünün yönetmeni Eva Duvernay ki geçen sene film çok ilgi çekmesine rağmen E, siyahi bir kadın olarak yönetmen dalında aday olmaması çok konuşulmuştu en iyi film adayı olmasına rağmen yeni davetlerin arasında e, David Oyelowo Kevin Hart, Elizabeth Banks, Heather Graham Trent Reznor, Atticus Ross e, Pavel Pavlikovski Joe Wright ve Bong Joon-ho gibi isimler var evet e, bakalım yani kaç sene sürecek bu yeni katılacak isimlerle Amerikan e, Film Akademisi'nin ...daha heterojen bir yapıya kavuşması göreceğiz. Ee, biz de böylece e, bir sinefilin daha sonuna gelmiş olduk. E, bu haftaki program destekçimiz Beren Saati'ye de çok teşekkür ediyoruz. Programımızı haftanın yeni filmlerinden A Royal Night Out'tan bir parçayla... E, ...Kaçak Prenses'ten bir parçayla kapatmak istiyoruz. In the Mood'u dinleyeceğiz şimdi. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Hänsynsfullt. Hänsynsfullt. Hänsynsfullt. Hänsynsfullt.